Vefa. Vefa, dost ikliminde yetişen güllerdendir. Onu düşmanlık atmosferinde görmek nadirattandır ve hatta mümkün değildir. Vefa, duyguda, düşüncede, tasavvurda aynı şeyleri paylaşanların etrafında üfül, üfül eser durur. Kinler, nefretler, kıskançlıklarsa onu bir lahsa iflah etmez, öldürür. Evet o Sevginin, mürüvvetin bağrında boyatar, gelişir, düşmanlık ikliminde ise bir anda söner gider. Vefayı insanın gönlüyle bütünleşmesi şeklinde tarif edenler de olmuştur. Eksik olsa bile yerindedir. Doğrusu kalbi ve ruhi hayatı olmayanlarda vefadan bahsetmek bir hayli zordur. Konuşurken doğru beyanda bulunma, Verdiği sözlerde ettiği yeminlerde vefalı olma gönül hayatına bağlıdır. Kendini yalan ve aldatmadan kurtaramayan, her an verdiği söz ve yeminlere muhalif hareket eden ve bir türlü yüklendiği mesuliyetlerin ağırlığını hissetmeyen ikiyüzlü ve mürai tiplerin gönül hayatları olabileceğine ihtimal vermek sadece bir aldanmışlıktır. Böylelerinden vefa beklemekse bütün bütün gaflet ve saf derunluk ifadesidir. Evet, vefasıza güvenen er geç iki büklüm olur. Onunla uzun yollara çıkan yolda kalır. Onu rehber ve rehnuma yani yol gösterici tanıyanların gözü daima hicranla dolar Dudaklarına vefasızlığa karşı bir damla serzeniş mahiyetindeki şu sözler koşar. Vefa umarken ondan, doldu gözüm hicrandan, kaldım yaya dermandan. Fert, vefa duygusuyla itimada şayan olur, yükselir. Yuva, vefa duygusu üzerine kurulmuşsa devam eder ve canlı kalır. Millet bu yüce duyguyla faziletlere erer. Devlet kendi tebasına karşı ancak bu duyguyla itibarını korur. Vefa düşüncesini yitirmiş bir ülkede ne olgun fertten, ne emniyet vadeden yuvadan, ne de istikrarlı ve güvenilir devletten bahsetmek mümkündür. Böyle bir ülkede fertler birbirlerinden kuşkulu, yuva kendi içinde huzursuz, devlet, tebâya karşı uğursuzlardan uğursuz ve her şey birbirine yabancıdır. Tıpkı camitler gibi. Üst üste ve iç içe olsalar bile. Vefa, fertlerin birbiriyle kaynaşıp bütünleşmesini temin eder. Vefa sayesinde cüzler kül olur. Ayrı ayrı parçalar bir araya gelerek vahdete ulaşır. Vefa duygusu varıp sonsuzluğa erince Ötelerden gelen tayflar, kitlelerin yolunu aydınlatır ve toplumun önünü kesen bütün tıkanıklıkları açar. El verir ki o toplum, vefa duygusuyla olgunlaşmış ve onun kenetleyici kollarına kendini teslim etmiş olsun. Bir düşünceye gönül mü verdin? Bir ideale mi bağlandın? Varıp biriyle dostluk mu kurdun? Gel.'' Öyleyse gel diri etmeden ver canını orada. Servetin yağma olup gitsin. Fakat sen vefalı ol. Zira hak katında da halk katında da en çok itibar gören vefa ve vefalılardır. Bana haktan nida geldi. Gel ey aşık ki mahremsin. Bura mahrem makamıdır. Seni ehli vefa gördüm. Nesimi Adem Nebi Aleyhisselam Yüzüne kapanan kapıları gönlünde taşıdığı Sırlı vefa anahtarıyla Teker teker açtı Ve gufran çeşmelerine ulaştı. Aynı hadisede azgınlaşan iblisse Göz göre göre gitti Kendini vefasızlık gayyasına atarak boğuldu. Tufan peygamberi de Asırlarca süren ızdıraplı fakat vefalı bir hayat yaşadı. Yıllar yılı bütün tembih ve ikazlarının cemaatinin büyük bir kesiminde tesir icra etmemesi onu bağlı bulunduğu kapıya karşı vefa hissinden döndüremedi. Ondaki bu vefa düşüncesiydi ki yerlerin ve göklerin hışımla insanlığın üzerine yürüdüğü hengamda ona bir necat gemisi oldu. Hakk'ın dostu ve Nebiler babası, Nemrud'un ateşini göğüslerken ne kadar vefalıydı. Onun gökleri velveliye veren hasbi hasbi şeklindeki vefa solukları, öterer ötesinden coşup gelen rahmet esintileriyle birleşince, cehennem gibi ateşlerin bağırı Berd-ü Selam'a döndü. Kutsilerin öncüsü, gelmiş ve geleceklerin en birincisi, Kimseye müesser olmayan semalar ötesi seyahate, ruhundaki vefa duygusu sayesinde muvaffak oldu. Evet o, bu sayede meleklerin varıp ulaşamadığı iklimlere ulaştı ve hiçbir faninin eremediği devletlere erdi. Sonra da gözlerin kamaştığı ve gönüllerin hayrette kalıp kendinden geçtiği o mutlular alemini ümmetine olan vefa duygusuyla terk edip arkadaşlarının yanına döndü. Hadiselerle pençeleşecek, karşısına çıkan badireleri göğüsleyecek, onları da o yüce iklimlere yükseltecekti. Dost ve arkadaşlarına karşı vefa duygusuydu, ona cennetleri ve hurileri unutturan. Onlara karşı bir vefa sözüydü, onu, başı semavi ihtişamlara ulaştığı bir zamanda, bütün manevi payeleri bir tarafa bırakarak bu ızdıraplı ve elemli dünyaya, Yeniden onların yanına döndüren. Bütün yükselenlerin hasenat defterleri, Vefayla kapanıp, Vefayla mühürlendi. Bütün yolda kalmışların çirkinlikler meşheri kitapları ise, Vefasızlık damgasını yedi, Onunla damgalandı. Evet, Üzerlerine aldıkları mükellefiyetleri, iki adım öteye götürmeden vefasızlık edip bir kenara çekilenler, Zillet, ve hakaret damgasını yiyerek aşağıların aşağısına itildiler. Mukaddes yük ve yolculuğa çeyrek gün bile tahammül gösteremeyip yan çizenlerse, o gün bugün doğru yolu kaybetmiş sapıklar güruhu haline geldiler. Nihayet dönüp dolaşıp mukaddes çile nöbeti bize gelince, en sağlam vefa yeminleriyle yürüyüp bu koca mesuliyetin altına girdik. Coşkun ve heyecanlı, azimli ve kararlıydık. Heyhat! Beklenmedik bir dev önümüzü kesti ve bozduk ettiğimiz bütün o yeminleri. Ve sonra yeniden her taraf çölleşmeye başladı. Bütün civan mertlikler eriyip yağ gibi gitti. Güllerin yerini dikenler aldı. Aylar, güneşler peşi peşine batarken ortalığı kasvet dolu bulutlar bastı. Bağ çöktü. Baban öldü, petekler söndü, ballar kalmadı. Ve artık insan nedretine maruz kalan bu devrin talihsizleri, kalbinde zerre kadar emanet ve vefa hissi bulunmayan ölü ruhlara destan tutup yahşi çekmeye başladı. Ne akıllı, ne centilmen diye alkışlamadıkları ham ervah kalmadı. Ve işte bu devri ait milletin yüreğinden yükselen son inilti, son inkisar ve vefasızlığa karşı isyan ahlakıyla gürülemiş tiz bir çığlık. Vefa yok, ahde hürmet hiç, emanet lafsı bir medlul, yalan rayiç, hıyanet mültezem her yerde, hak meçhul.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 bu devrede etrafı yalan ve müvalanın esiri, bir sürü karakura bastı, her gün birkaç defa yeminini bozan, her defasında ettiği ahdı peymandan dönen ve ebediyen vefa duygusundan mahrum bir sürü karakura, lanet ediyor onlara yer ve yerdekiler, lanet okuyor onlara sema ve semadakiler. Nereden çıktı bu kadar cinsi bozuk, ahlakı fena? Hangi hain bunlara bağrını açıp dahilik yaptı? Hangi talihsiz bunları sinesinde büyüttü ve hangi uğursuz ağızlar bunlara buyurun çekti? Ah vefa! Nerede kaldın? Bıktık şu her gün birkaç defa yeminini bozup ahdinden dönenlerden. Her sözü mübalağa, her davranışı sün-i nametlerden ve vefa duygusundan mahrum uğursuz gönüllerden. Ve neredesiniz ey, bir vefa düşüncesiyle sözleştiği yerde günlerce kıpırdamadan bekleyen vefalı dostlar. Neredesiniz, ruhuyla bütünleşmiş, vefa timsali, er oldu erler. Neredesiniz, bir vefa uruna harab olup, türa olup gidenler ve çok bereketli bir devrin ak alınlı insanları: Kalkın, girin ruhlarımıza? Kamçılayın hayallerimizi ve boşaltın vefadına ne taşıyorsanız hepsini sinelerimize, Mertliği, yiğitliği, vefayı bütün bütün unutmuş sinelerimize. Bizleri bu yeniden diriliş yolunda Hızır Çeşmesi'ne ulaştırın. Gelin, gelin de şurada burada dolaşıp duran şu üç beş vefalı insanı ümitsizlik ve inkisardan kurtarın. Vefaya susamış neslimizin vefa düşüncesinin korunması dileğiyle.